Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi Mekke'de nazil olan surelerden bir tanesidir. Bu da hurufu mukatta dediğimiz harflerden başlayan surelerden bir tanesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1, 2 ve 3. ayetler. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an'ın ı ayetleridir. Kafirler bir zaman gelir ki Müslüman olmayı isteyeceklerdir. Bırak onları, yesinler, eğlensinler ve kendilerini oyalaya dursun. Sonra öğreneceklerdir. allah Teala kafirler bir zaman gelir ki Müslüman olmayı isteyeceklerdir buyurup Onların içinde bulundukları küfürden dolayı pişman olacaklarını ve dünya yurdunda Müslümanlarla beraber olmuş olmayı temenni edeceklerini haber veriyor. Buradaki maksadın hem kafirin ölüm anında keşke mümin olaydım diye ayıflanacağıdır hem de kıyamet gününde keşke ben de onlar gibi iman etseydim de bu duruma düşmeseydim diye sayısalacağı kişiden Allah subhanahu ve Allah azze ve celle bırak onları yesinler eğlensinler ayeti onlar için şiddetli kuvvetli ve sert bir tehdittir Allah subhanahu ve teala bizleri onlar gibi kafirlerin içine katmasın Rahmetiyle bereketiyle bizleri yargılasın. 4-5 Biz hiçbir kasabayı bilinen bir yazıda olmaksın helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi suresini öne alamaz, geciktiremezler. allah Teala hiçbir kasabayı aleyhlerinde delil konulmadan ve sureleri bitmeden helak edecek değilim. Felak olunmaları zamanı gelen hiçbir ümmetin vaaz olunan bir vakti geciktirilmez, sureleri öne de alınmaz. Buyuruyor ki bu, Mekke halkına bir tembih ve helaka, müstahak oldukları şirk, inat ve inkarlarını bırakmaya bir davetten yol göstermeden ibarettir. 6, 7, 8 ve 9 Dediler ki, Ey kendisine kitap indirilen kişi! Sen mutlaka delisin. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirmeli değil misin? Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez. Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik ve biz onun koruyucusuyuz. Elbette biliriz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buradaki ayetlerle Onların sözlerindeki küfür, inat ve hatta aşmalarını haber vererek, onlar demişlerdi ki, bey kendisine kitap indirildiğini iddia eden kişi, bizleri kendine uymaya, babalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeyleri terk, mi, terk etmeye çağırmanda sen mutlaka delisin. Doğru söyleyenlerden isen, senin getirdiklerinin sıhhatine şahid etmeler için bize bir melek getirmeli değil miydin? Nitekim kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala daha önce ayetlerinde bildirdiği gibi Firavun da ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi demişti. Allah subhanahu ve teala zikri vahyi kendisinin inceldiğini ve onu koruyacağını. Nitekim seni Allah insanlardan korur ve onlar sana asla zarar veremez. Sen indirdiğimi onlara anlat diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Hoş geldin. 10, 11, 12 ve 13 Hamdolsun ki senden önce çeşitli milletler içinde peygamberler göndermiştik. Onlara gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Biz böylece onu suçların kalbine sokarız. Kendilerinden öncekilerine uğradıkları ortadayken yine de ona inanılmazlar. Evet. allah Teala Kureyş kafirlerinden Allah Resulü'nü yalanlayanların yalanlamasına karşı Resulü teselli ederek ondan önce geçmiş ümmetler içinde de peygamberler gönderdiğini hangi ümmete peygamber gelmişse onların bu peygamberi yalanlayıp onunla alay ettiklerini hidayete tabi olmaktan büyük denen, inatlaşan mücdümlerin kalplerini yalanlamayı koyanın kendisi olduğunu haber veriyor. Evet. Buradaki biz böylece onu suçlularını kalbine sokar ayetinde şirkini kastettiğini Enes nakletmiştir. 14 ve 15 Onlara gökten bir kapı açsak da çıkmaya koyulsalardı Gözlerimiz döndü, biz herhalde büyülendik derlerdi. Allah subhanahu ve teala onların inkarlarının ve hak ile inatlaşmalarının ne kadar güçlü olduğunu haber veriyor. Şayet onlar için gökten bir kapı açılsa da ondan yukarı çıkmaya yükselmeye başlasalar yine yine doğrulamazlar. Aksine gözlerimiz döndü derler. Allah'ım kalpleri kör olanlardan bizlere eyleme. 16, 17, 18, 19 ve 20 Andolsun ki biz gökte boşlar yaptık. Ve onları bakanlar için donattık. Ve onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa apaçık görülen bir ateş onu kovalar. Yeri de döşeyip yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyden ölçülü olarak yetiştirdik. Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlik iç meydana getirdik. Rabbimiz sonra böyle düşünenler ve ibret gözüyle bakanlar için bütün yüceliğiyle gök küzünü ve onu süsleyen parlak yıldızları yarattığınız hikmetle Düşünen ve ibret alan, onda gariplikler, bakışını hayrete düşürecek parlak ayetler görür. Bu ayette zikredilen burçların yıldızlar olduğu nakledilir. Bazıları buradaki burçların güneş ve ayın zırakları olduğunda söyleyen olmuşlardır. Allah subhanahu ve teala mütecaviz şeytanların Meleği âlâda olanları işitmemeleri için delici, yakıcı alevleri onlara koyucular kılmıştır. Onlardan herhangi birisi kulak hırsızlığı yapmaya kalkışırsa üzerine yakıcı, delici bir ateş gelir ve onu yok eder. Ancak bazı kere bu kulak hırsızlığı yapan, işitmiş olduğu kelimeyi yakıcı ateş kendisine yetişmeden önce bir alttakine ulaştırmış ve bir alttakini almış ve dostlarına götürmüş olabilir ee, işte bu yüzden gökyüzünde bazen böyle yıldızların bir şeylerin kaydığını görürsünüz böyle gider gider gider birden kaybolur işte Allah subhanahu ve teala gökten haber çalmak cinlere şeytanlara bu alev topunu atarak onları yakmıştı işte o gökyüzünde görmüş olduğunuz o kayan o ateş muhakkak bir cini yakmıştır. 21, 22, 23, 24 ve 25 Hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim katımızda olmasın ve biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. Doğrusu biz hem diriltiriz hem de öldürürüz. Hepsine de varis biziz. Amdolsun ki sizden öne geçenleri de biz biliriz. Geride kalanları da biz biliriz. Şüphe yok Rabb'in onları toplayacaktır. Gerçekten o hakimdir, alemdir. Burada da Allah subhanahu ve teala hem Rabb'lığına hem ilahlığına bir oraya bir oraya işaret ederek verdiği nimetleri hatırlatıyor ve kulluğa davet ediyor ve her şeyin maliki olduğunu her şeyin ona kolay katında son derece basit olduğunu her sınıftan eşyanın hazinelerinin katında olduğunu haber veriyor ve biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz buyuruyor ki dilediği gibi ve istediği şekilde indirir bunda onun için yüce hikmet ve kullarına rahmet vardır biz sizin önde gidenlerinizi de arkada gidenlerinizi de biliriz ayetiyle alakalı İbn i Kesir'in naklettiği burada bir rivayet var ee, bazı kimseler aleyhissalatü vesselamın mescidine namaza geldiğinde kadınların safında güzel kadınlardan bir kadın hep ön safta duruyor onu seyredip onun güzelliğini görebilmek için bazıları arkada durup rukiye gittiklerinde koltuk altlarından kadınlara, o kadına bakarlarmış. Allah Azze ve Celle de biz sizin önde gidenlerinizi de geride da bir ayeti bunun namazın saflarında olup olmadığı konusunda inmiştir buyurdular. Bu da Ebni Kesir'in Mervan İbni Hakem'de nafrettiği bir rivayet. Tabi doğrusunu Allah bilir. 26 ve 27 Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir bağçıktan yarattık. Daha önce de cinleri alevli ateşten yarattık. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Adem'i topraktan, melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yaratmıştır. Buyuruyorum. Bu ayette anlatılan da maksat budur demiştir. Evet. 28'den 33'e kadar hani Rabbin meleklere demişti ki, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir bağçıktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde siz derhal onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi bütünüyle secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekinerek dayattı. Buyurdu ki ey iblis sen neden secde edenlerle beraber değildin? Ben dedi, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir basıktan yarattığın insana secde etmem. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala Adem'i yaratmadan önce melekler içinde Adem'in adını yücelttiğini Meleklerin ona secde etmesini emretmek suretiyle onu şereflendirdiğini zikreder. Ayrıca Allah'ın düşmanı iblisin diğer melekler arasında haset, küfür, inat, büyüklenme ve batıl ile iftihar etmek suretiyle ona secde etmekten geri kaldığını zikreder. Ve iblisin ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir bağçıktan yarattığım insana secde etmem demişti. Allah subhanahu ve teala onun bu hasretlerini birden beri buyursun. Allah'a huşu içinde secde eden, ondan korkan Allah'ın verdiği akıl nimetini sırf onun vahyini anlamaya ve ona samimi bir kul olarak eda etmeye yarar kılsın. İşte iblis Allah hazret ve celle'nin verdiği bu nimetle büyüklendi, kibirlendi ve hakka karşı geldi tard edildi. Devam eden ayetlerde 34'den 38'e kadar buyurdu ki öyleyse çık oradan sen artık kovulmuş birisin. Muhakkak ki ceza gününe kadar lanet sanadır. Dedi ki Rabbim beni hiç olmazsa tekrar diriltileceği güne kadar ertele. Buyurdu ki şüphesiz sen ertelenenlerdensin. Bilinen gün gelene kadar. allah Teala iblise muhalefet edilemeyen, engel olunamayan, sevni bir emirle içinde bulunduğu meleği-i makamından çıkmayı emrettiğini, onu kovulmuş, taşlanmış olduğunu haber veriyor. Şüphesiz allah Teala onun peşine öyle bir lanet takmıştı ki, daima ona yapışacak, kıyamet gününe kadar onun üzerine devamlı yağacaktır. Allah ona lanet etsin. 39'dan 44'e kadar dedi ki Rabbim beni azdırdığın için and olsun ki ben de onlara yeryüzündeki fenalığı güzel göstereceğim ve onların hepsini azdıracağım. Ancak içlerinden ihlas verilen kulların müstesna. Buyurdu ki işte benim tahayyüt ettiğim dost doğru yol budur. Muhakkak ki kullarımın üzerinde senin bir nüfusun olmaz ancak sana uyan sapıklar müstesna. Şüphesiz onların hepsine vaat olunan yer cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıdan onların girecekleri bir kısım vardır. Evet. Allah Subhanahu ve Teala İblis'ten onun isyan, inat ve hatta aşmasından haber veriyor ki o Rab Tanaya "Rabbim beni azdırdığın için" demiş. İblisin Allah-u Teala'nın onu azdırması adına yemin ettiği söylenmiştir ki beni azdırman ve beni saptırman sebebiyle diyor ve isteyeceğini Allah'tan istiyor. Allah-u Teala da ne istersen sana vereceğim ama sana kim uyarsa onların hepsini cehenneme sokacağım fakat senin benim ihlaslı sanma kullarım üzerinde hiçbir sultan hiçbir hakimiyetin yoktur diyor. 45'ten 50'ye kadar. Muttakiler ise muhakkak ki cennetler ve pınarlar içindedirler. Selametle ve güven içinde girin oraya. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Artık onlar kardeş olarak sedirler üzerinde karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk ve zahmet değmez. Oradan çıkarılacak da değildirler. Kullarıma bildir ki muhakkak benim ben gafur, rahim olan ve muhakkak ki azabımda elem verici bir azaptır. Evet, Allah u Teala cehennem halkının durumunu zikrettikten sonra hemen peşinden cennet halkını zikrediyor. Onların cennetlerde, pınarlarda olacaklarını haber veriyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Müminden, müminler ateşten kurtulur ve cennetle cehennem arasındaki bir köprüde hapsedilir. Dünyadayken aralarında meydana gelmiş haksızlıklardan dolayı aralarında kısas yapılır. Nihayet süslenip temizlendikleri zaman cennete girmelerine izin verilir. Evet. Allah Sübhanahu ve Teala razı olduğu ve cennete koyduğu kulların arasını bizlere koysun. 51'den 56'ya kadar sen onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver. Onun yanına girip selam vermişlerdi. O da doğrusu biz sizden endişe ediyoruz demişti. Demişlerdi ki korkma. Biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik. Ben kocamışken mi bana müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak müjdelen müjdeliyorsunuz dedi. Dediler ki seni gerçekten müjdeliyoruz. Öyleyse ümidini kesenlerden olma. Dedi ki sapıklardan başka Rab'bunun rahmetinden kim miydi keser? <Sessizlik> Rabbimiz Subhanuhu ve Teala ey Muhammed onlara İbrahim'in konuklarından onun yanına girip nasıl selam verdiklerinden ve İbrahim'in Doğrusu biz sizden endişe ediyoruz demesinden haber ver. Hz. İbrahim onların ikram etmiş olduğu kızartılmış semiz buzağı'ya ellerini uzatmadıkları gördüğü zaman onlardan korkmuş. Onlar demişti ki korkma biz sana bilgin bir oğlan olacağını müjdelemeye geldik. Bu daha önce Hud suresinde geçtiği üzere İshak'tır. Sonra Hz. İbrahim kendisinin de ve hanımının da yaşlılığına şaşırmış. Vaadin gerçek olup olmadığını anlamak üzere ben kocamışken bana müjde mi veriyorsunuz? Eliniz nedir dediklerinde dediğinde onlar müjdelerini tehdit eden bir müjde ile ona cevap vermiş seni gerçekten müjdeliyoruz öyleyse ümidi kesenlerin kesenlerden olma demişlerdir. İbrahim de ancak Allah'tan ümidi Ondan hüsran olanlar keser buyurmuştur. 57'den 60'a kadar Ey elçiler! Gerçek işiniz nedir? Dedi. Dediler ki biz günahkar bir kavme gönderildik. Şu kadar ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onların hepsini behemihal kurtaracağız. Karısı müstesna. Karısının geride kalanlar arasında bulunmasını takdir ettik. Allah subhanahu ve teala İbrahim Aleyhisselam'a Lut'un kavmine başına geleceğini anlatıyor ve o kavimden sadece kendi ailesinin kurtulacağını sadece karısı müstesna. Çünkü karısı onlarla birlikte helak olacak diyor. 61'den 64'e kadar elçiler Lut ailesine varınca Lut doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz dedi. Onlar da biz sana sadece onların şüpheli durdukları azabı getirdik. Gerçekten geldik sana, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz dedi. Allahu Teala Hazreti Lut'tan haber veriyor ki, Melekler ona yüzleri güzel gençler suresine gelip yanına evine girdikleri zaman, doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz demiştir. Onlarda da Lut kavminin kendileri hakkında vuku bulacağında, ve kendi sahalarına ineceğinde şüphe ede geldikleri azap felak ve yok olmalarını kastederek biz sana sadece onların şüphe edip dururken şüphe edip durdukları azabı getirdik gerçekten geldik diyerek kimliklerini açıklamışlardır 65 ve 66 o halde geceleyin bir ara aileni yola çıkar sen de arkalarından git hiçbiriniz arkaya bakmasın ve emrolunduğunuz yere doğru yürüyün demişlerdi Böylece ona bunların sonlarının kesilmiş olarak sabaha ereceklerini bildirdik Allah subhanahu ve teala haber veriyor ki melekler hazreti Luh'a Luh ailesini gecenin bir kısmını geçtikten sonra geceleyin yürümesini onlar için bir daha emniyette olsun diye kendisinin arkalarında yürümesini emretti Aleyhissalatü Vesselam da gazdelerde artılarla birlikte yürür. Zayıfları lütuf ile yürütür. Yürümekten kesilenleri taşırdı. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Kavmin başına gelen haykırışı işittiğiniz zaman onlara dönüp bakmayın. Onların başına gelen azap ve ceza içinde bırakın. Ve emrolunduğunuz yere doğru yürüyün. Buradan onların yanında kendilerine yol gösteren birisinin olduğu anlaşılıyor. 67'den 72'ye kadar Şehir halkı sevinerek geldiler. Dedi ki bunlar benim konuklarımdır. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rezil etmeyin. Dediler ki biz seni alemlerden men, men etmemiş miydik? Sedik alacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Senin ömrün ağınd olsun ki onlar ferhoştluklar içinde muhakkak serseri bir haldaydiler. 73'ten 77'ye kadar. Tan yeri ağırırken çığlık onları yakalayıverdi. Ülkelerinin üstünü altına getirdi. üzerlerine set taşıyardırdık. Burada görebilenler için ayetler vardır. O yerler işlek yollar üzerinde. Hala durmaktadırlar. Muhakkak ki bunda inanın için ayetler vardır. Evet. Allah subhanahu ve teala onların işlemiş oldukları bu pis işleri erkek erkeğe cinsi münasebeti yani livata dediğimiz olayı o kadar ileri götürdüler ki diyor onlar sarhoşlukları içinde muhakkak bir serseri haldeydiler diyor. Evet. O kadar sapıtıyorlar ki bu sapıklıkları onların hakka görmesini ne yapıyor? Hakkı görmesini engelliyor. Ve Nus aleyhisselam onlara işte kızlarım helal yoldan alın nikahlayın ama beni mahcup etmeyin dediğinde onlar buna aldırmıyorlar bile. Allah subhanahu ve teala onlara belasını indiriyor. Ve onların hepsi kahrolup gidiyorlar. Geçmiş ayetlerde de bunu zikrettik. İslam'da kim lutilik yaparsa, yani erkek erkeğe cinsi münasebet yaparsa, yapan da da, Yani her ikisi de öldürülür, boynu vurulur. 78 ve 79 Ormanlık yerde oturanlar da gerçekten zalim kimselerdi. Bunun için onlardan ölç aldık. Her ikisi de hala işlek bir yol üzerindedir. Allah subhanahu ve teala burada da eyke ashabı şu aydın kavminden bahsediyor. Çünkü onlar sık ağaçlık ve orman olan yerde oturuyorlardı. Onların zalim oluşları ise Allah'a şirk koşmaları, yol kesmeleri, ölçüyü ve tasiyi eksik tutmalarıydı. Allah subhanahu ve teala onlardan çığlık, yer sarsıntısı ve zulle günü azabıyla intikam almıştı. Onlar Lut kavmine yakın, zaman itibariyle onlardan sonra yer itibariyle onların karşısındaki yerlere karşılıklı birbirine bakar idi. Bu sebeptedir ki Allah Azze ve Celle her ikisi de hala işlek açık bir yol üzerindedir buyurmuştur. 80'den 84'e kadar hamdolsun ki Hicr ahalisi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde yüz çevirmişlerdi. Onlar dağlardan emin evler yontup oyarlardı. Sabaha karşı çığlık onları yakalayıverdi. Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı. Evet, Allah subhanahu ve teala kısa kısa geçmiş ümmetlerden Allah'a isyan edip şirk küfür içinde yaşayan ve böbürlenen o kavimlerden kısa kısa bahsediliyor. Burada da hicir ahalisinde yani Salih Aleyhisselam'ı yalanlayan Semut kavminden bahsediyor. Onlar taşlardan oydukları evlerde oturur ve kendilerine çok güvenir, göbürlenirlerdi. İşte Allah ve teala onları evlerinin içinde o korku ve ihtiyaç duymadıklarından yani bize bir şey olmaz dedikleri o evin içinde Onların hepsini felak etti. Sabaha karşı bir çığlık onlara yetti diyor. Allah azabından gazabından bizleri korusun. 85 ve 86 Gökleri yeri ve aralarındakini ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü muhakkak gelecektir. O halde sen yumuşak ve iyi davran. Muhakkak ki senin Rabbin yaratan ve bilendir aleyküm selam Rabbimiz subhanahu ve teala gökleri yeri ve aralarındakini ancak hak ile ve adalet ile yarattığını söylüyor başka bir yerde ise kötülük edenleri yaptıklarının karşılığını vermesi güzel hareket edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir buyurmuştur Sonra Allah subhanahu ve teala peygamberlerine kıyametin kopacağını, şüphesiz meydana geleceğini haber verip kendisine eziyetlerine ve getirmiş olduğunu yalanlamalarına mukabil müşriklere yumuşak ve iyi davranmayı emrediyor. 87 ve 88 Doğrusu sana biz tekrarlanan yediği ve şu Kur'an'ı verdik sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz geçimliğe gözlerini dikme ve üzülme inananları kanatların altına al evet. Allah subhanahu ve teala biz sana Kur'an'ı verdik sen de dünyaya dünyanın süslerine dünya ehline geçimlik olarak verdiğimiz onları imtihan için bahşettiğimiz fani güzelliklere gözünü dikme onların içinde bulundukları nimeti gıpta etme seni yalanlıyorlar senin dinine zıt gidiyorlar diye üzüntüden kendini harap etme sana tabi olan inananları kanatların altına al onlara yumuşak davran ve iyi güzel muamele yap buyuruyor 89'dan 93'e kadar de ki ben apaçık bir uyarıcıyım Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi. Onlar ki Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı. Rabb'ın anı olsun ki onların hepsine birden mutlaka soracağız. Yapmakta oldukları şeyleri. Allah subhanahu ve teala peygamberi, peygamberine insanlara kendisinin apıcık bir uyarıcı olduğunu söylemesini emrediyor. O insanların kendisini yalanlamaları yüzünden başlarına gelecek elin bir azaptan, uyarıcı ve sakındırıcıdır. 94'ten 99'a kadar, sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle, ve müşriklere aldırış etme. O alaycılara karşı muhakkak ki, biz sana yeteriz. Onlar ki, Allah'la beraber başka bir ilah edinirler. Onlar yakında bileceklerdir. Andolsun, Onların söylediğinden dolayı kalbinin sıkıldığını biliyoruz. Sen hemen Rabb'ini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakin gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et. Aleykümselam ve Allah subhanahu ve teala Resulüne kendisiyle gönderdiği tebliğ, gönderdiğini tebliğ etmesini, emrini yerine getirmesini, müşriklere karşı aşikara söylenmesini emrediyor. İbn-i gelen rivayette Hz. Peygamber sana emrolunduğun şeyi açıkça söyle ayeti nazil oluncaya kadar namazı gizlice kılardı. Bu ayet nazil olunca o ve ashabı meydana çıktılar ve namazı aşikara kıldılar. Allahü Teala buyuruyor ki müşriklere aldırış etme bu alaycılara karşı muhakkak ki biz sana yeteriz. Rabbinden sana indirileni tebliğ et ve seni Allah'ın ayetlerinden çevirmek isteyen müşriklere iltifat etme. Onlar sen yumuşak davranasın da kendileri de yumuşaklık görsünler isterler. Onlardan korkma. Onlara karşı Allah sana yeter ve seni onlardan koruyacaktır. Allahı Teala başka bir ayette ise Ey Peygamber bundan sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur, buyurmuştur. Evet. Burada yine birçok ibadetlerden bahsediliyor. Namaz ve benzeri ibadetler. Bunlar insana aklı başında olduğu sürece vacip olduğuna ve sana yakın gelinceye kadar Rabbına ibadet ayetini delil getirilir. İnsan durumu ölçüsünce ve aklı başında olduğu sürece ibadetlerini yapar ve yerine getirir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde ayakta durarak namaz kıl. Güç yetiremezsen oturarak. Buna da yetiremezsen yan üzerine buyurmuştur. Yakinden maksat marifet Allah'ın ayetlerini bilmedir. Muhakkak ki bir küfür, bir sapıklık ve bir bilgisizliktir. Zira Allah'ın haklarını ve sıfatlarını onun müstehak olduğu tazimi en iyi bilen kimselerdir. Allah'ın hidayet bahşettiğine hiç kimse sapıklığa itemez. Hidayet vermediğine de hiç kimse hidayet edici değildir. Hamd ve minnet Allah'adır. Hidayet bahşettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Ondan yardım diler, ona tevekkül eder. Durumların en mükemmeli ve en güzeli üzere bizi öldürmesi için ona dua eder, ondan yardım isteriz. Sicir Suresi burada bitti. Velhamdülillahi.